Bir hadisi şerifte hangi kadın ehli cennettir haber veririm. Dikkat! Kocasına sevimli, doğurmaya kabiliyetli, gazaplandığı zaman yahut hakarete uğradığında ve kocasının gazaplandığı zamanlarda işte benim elim seninledir, benden razı oluncaya kadar gözüme sürmeyi çekmem diyendir. Yani ben emrinde hazırım, isyan etmem diyen kadındır. Böylece kocasını kendisinden razı eden cennetliktir demektir. Ruhu tedavi eden bazı hadisler Hasetten sakının. Çünkü ateş odunu nasıl yerse haset de iyilikleri öyle yer. Kuvvetli kimse pehlivan olan değildir. Kuvvetli ancak kızdığı zaman kendine malik olandır. Zulüm kıyamet gününde sahibine karanlıklar olacaktır. Gerçekte sizin için en ziyade korktuğum şey küçük şirk yani riyadır. Şüphesiz amel üzerine muhafazakar olmak amelden daha zordur. Bir adam yararlı gizli bir amel işler de Allah o ameli nezd-i manevisinde gizli olarak tespit eder. Sevabını yetmiş kata kadar katlandırır. Fakat şeytan adamın peşini bırakmaz ve nihayet adam o ibadeti başkasına söyler ilan eder. Allah Teala o ameli sır olmaktan çıkararak aşikare tespit eder. Sevabın katlanmışının tamamını siler. Sonra yine şeytan adamın peşini bırakmaz ve nihayet adam ikinci kez o ibadeti başkasına söyler. Onunla anılıp övülmeyi sever. Allah Teala o ameli hem sırdan hem de aşikar olmaktan çıkarır ve riya olarak tespit eder. Dinini koruyan kişi Allah'tan hakkıyla korkmuştur. Muhakkak riya şirktir.